Muhammed bin Abdülvehhab'ın Hayatından Çıkarılacak Dersler 2. Murat Müslihan Allah'a hamd, Resulüne salat ve sedam olsun. Bir önceki yazımızda, Muhammed bin Abdülvehhab'ın hayatından dersler çıkarmaya başlamıştık. Bu yazımızda da, şeyhin hayatından dersler çıkarmaya devam edeceğiz inşallah. 5. Ders Davetimizin veya İslam için yaptığımız herhangi bir çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için, İhlas ve ihsan şarttır. Allah subhanehu ve Teala amellerinde ihlas ve ihsan sahibi olan kişileri muvaffak kılar. Onlara başarı nasip eder. Muhammed bin Abdülvehhab'ın davetinin başarıya ulaşmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bugünün davetçileri de, tıpkı onun gibi davetlerinde ihlas ve ihsan sahibi olurlarsa, Allah subhanehu ve Teala onlara da başarı nasip eder. Onları da yeryüzüne variz ve imam kılar. İhlas Kişinin yaptığı amelleri sadece Allah'ın rızasını ve onun vereceği ecri düşünerek yapmasıdır. İhlas, amellerin bereketidir. Ameller, Allah kadında ihlasla değer kazanır. Eğer yaptığımız amellerin bereketi yoksa, ihlasımızı kontrol etmemiz gerekir. İhlas, kalbi bir ameldir. Ben ihlaslıyım demek, Kişinin ihlaslı olduğunu göstermez. İhlasın bir takım belirtileri vardır. Kişi ancak bunların varlığı veya yokluğuyla ihlaslı olup olmadığını anlayabilir. Bu alametleri selefimiz çok güzel bir şekilde tespit etmiş ve bize aktarmışlardır. Her Müslümanın bunları bilmesi ve ona göre ihlaslı olup olmadığının sağlamasını yapması gerekir. Bu alametleri kısaca şöyle zikredebiliriz. Kişinin yaptığı amel, İnsanlar tarafından övüldüğünde yapmaya devam eder, övülmediğinde ise, terk ederse, bu kişinin ihlasında problem olduğunu gösterir. Kişinin amel yapmasındaki gaye, Allah'ı razı etmek olmalıdır. İnsanların övmesi veya övmemesi, beğenmesi veya beğenmemesi değil. Kişi yalnızken amellerde gevşek, insanların yanında çok canlıysa, bu da onun ihlasında problem olduğunu gösterir. Veya kişi yalnız kaldığında her türlü günah işliyor, insanların içerisinde günahlardan uzaklaşıyorsa, bu da onun günahları terk ederken, ihlaslı olmadığını gösterir. İhlaslı Müslüman, her mekanda, her ortamda, kulluğunu en güzel şekilde yerine getirendir. Kişinin, herhangi bir amelde ihlaslı olması, diğer amellerde de ihlaslı olacağı anlamına gelmez. Bilakis kişinin, her amelden önce, ve sonra, ihlaslı olup olmadığının muhasebesini yapması gerekir. Şeyhin hayatına baktığımızda, o, övüldüğünde de, yerildiğinde de davetine devam etmiş, davasından vazgeçmemiştir. Bu, onun davetinde ihlaslı olduğunu gösterir. İhlaslı olması da, onun davetinin başarıya ulaşmasının sebeplerinden bir tanesidir. İhsan, kişinin yaptığı işi en güzel şekilde eksiksiz yapmasıdır. Kişi hangi iş olursa olsun fark etmez, yaptığı işi dört dörtlük yaparsa, Allah Subhanehu ve Teala ona başarı nasip eder. İhsan sahibi olan kimse kendisine verilen görevler arasında ayrım yapmaz. Hangi görev kendisine verilirse verilsin dört dörtlük yapar. Davet yap denilirse en güzel şekilde davet yapar. Hizmet yap denilirse en güzel şekilde hizmet yapar.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 Diğer tarafta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olmuş bahtiyar insan. Hangi görevde olsa onun hakkını veren, nöbetçiyken iyi bir nöbetçi, develeri sürdümü iyi bir sürücü. İhsan ilkesi üzerine olmak böyle bir şey işte. İhsan görevler arasında ayrım yaptırmaz insana. Bahaneyle sorumlulukları da terk ettirmez. Kardeşimle halden alıntıdır. Allah subhanehu ve Teala, ihsan ilkesi gözetilerek yapılan amelleri zayi etmeyeceğine dair vaatte bulunmuştur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Biz ihsan üzere amel edenlerin ecrini zayi etmeyiz. Keh Suresi 30. Ayet Bu, Allah'ın subhanehu ve Teala adaletinin göstergesidir. Allah, herkese yaptığı amelin karşılığını verir. Kim işini nasıl yaparsa, Allah'ın vereceği karşılıkta ona göre olacaktır. Şeyh'in arkadaşlarına davet amaçlı yazdığı mektuplar bugün ders diye ilim meclislerinde okutuluyor. Bu ihsanın göstergesidir. Demek ki şeyh o mektubu yazarken dahi ihsan ve ihlaslı ki Allah subhanehu ve Teala onun o amelini günümüze kadar ulaştırmış. Bugün görüyoruz, adam ciltler dolusu kitap yazmış ama kimsenin haberi yok. Fakat şeyhin risalelerinin defaaten ilim meclislerinde şerh edildiğine şahit oluyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Allah subhanehu ve Teala ihlas ve ihsanla yapılan amelleri zayi etmez. Bugün eğer çalışmalarımızda başarılı olamıyorsak, Hedeflerimize ulaşamıyorsak, yaptığımız işleri ihlas ve ihsanla yapıp yapmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Çalışmalardaki başarısızlık, ihlasta ve ihsanda başarısız olmanın göstergesidir. Bugün maalesef yaptığı işte başarı elde edemeyen, hedeflerine ulaşamayan kimseler, hatayı kendisinde aramaktan ziyade hemen başkasını suçluyor. Allah bizi ihlasa ve ihsana muvaffak kılsın. 6- Şeyhin davetinin başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de onun ilmi donanımıdır. Şeyhin her konuda ilimle hareket etmesi onun davetinin başarıya ulaşmasına sebebiyet verdi. İslami mücadelede ilmi donanım çok önemlidir. İlme dayalı olmayan, ilimle hareket etmeyen hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. İlim bir nevi kişiye önünü gösteren kandil gibidir. İlimsiz hareket etmekse karanlıklara doğru gitmektir. İslami harekette, ilim üzere olmanın getirdiği birçok fayda vardır. Biz bunlardan iki tanesini zikredeceğiz. 1- İstikamet üzere kalmak için ilim şarttır. Allah ve Resulü birçok yerde, bizden istikamet üzere olmamızı istemişlerdir. Artık, sen de beraberindeki tevbe edenlerde, emrolunduğun gibi istikamet, dost doğru yol üzere ol. Ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz o, bütün yaptıklarınızı çok iyi görür. Hud suresi 112. ayet Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere olanlar için korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Ahkaf suresi 13. ayet Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere olanların üzerine melekler iner. Onlara korkmayın. ''Üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin.'' derler. Fussilet Suresi 30. Ayet Ebu Amr Sufyan bin Abdullah Efsakafi radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki, bu hususta senden başka hiç kimseye bir şey sormayayım. Resulullah şöyle buyurdu. ''Allah'a iman ettim.'' de. Sonra da istikamet üzere ol. Müslim. Bu ve bunun gibi birçok nasta, şeriat bizden istikamet üzere olmamızı istemiştir. Peki neyle veya nasıl istikamet üzere olacağız? İster ferdi, ister cemalsel olsun fark etmez. İstikamet üzere olmanın en temel yollarından bir tanesi, ilimdir. İlim olmadan istikamet üzere olmak mümkün değildir. Hangi hareket olursa olsun, İstikamet üzere olmak ve bu yol üzere sebat etmek istiyorsa ilimle hareket etmelidir. Tarih boyunca istikametten sapan tüm fırkaların ve cemaatlerin temelinde ilimsizlik vardır. İslam, dinin girişi de dahil olmakla birlikte her işin başına ilim koymuştur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed suresi 19. ayet İmam Buhari söz ve amelden önce ilim diye bir bap açmış ve bu ayeti zikretmiş. Biz buradan itikatta da dahil hangi iş olursa olsun öncesinde ilim olması gerektiğini anlıyoruz. 2. Şüphelerden etkilenmemek için ilim gereklidir. Kafirler tarih boyunca Müslümanları dinlerinden döndürmek için her türlü yöntemi kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Bazen sözlü ve fiili eziyet ederek, bazen de şüpheler yoluyla Müslümanları yollarından vazgeçirmeye çalıştılar. Özellikle Müslümanlar açıktan davet yapıp dışı açıldıklarında, kafirler Müslümanların kafasını karıştırmak ve neticesinde de dinlerinden döndürmek için şüpheler ürettiler. Bu şüpheleri üretirken bazen kıyas yaparlar, bazen akıl yürütürler, Bazen de bizim otorite kabul ettiğimiz kaynaklardan bize delil getirirler. Eğer yeterli ilim sahibi olursak, bu şüphelere cevap verir, muhaliflerimizi sustururuz. Ama eğer ilmi donanımımız tam değilse, o zaman onların dediklerini kabul etmek durumunda kalırız. Bu da Allah muhafaza, itikattan, ahlaktan ve menheçten sapmaya neden olur. İlmi elde etmek için ne yapmak gerekir? İlim için sağlam bir cehd gerekir. Davetçinin en azından hayatının belli bir kısmını sadece ilme ayırması gerekir. Ta ki diniyle ilgili her konuda temel bilgi sahibi olsun. Fakat bu demek değildir ki ondan sonra ilim okumayacak. Bilakis ömrünün sonuna kadar ilim okumaya devam etmelidir. İlim okumak için bulduğu fırsatları iyi değerlendirmelidir. Çünkü hem davetçinin, hem de insanların yemeğe ve suya olan ihtiyaçları kadar ilme ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte davetçinin özellikle vakasıyla alakalı ve çokça karşılaşılan konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olması ve bu konularda derinleşmesi gerekir. Dikkat edilirse Muhammed bin Abdülvehhab, iyi bir davetçi olduğu gibi aynı zamanda iyi bir yazar da, Ulaşabildiklerine sözlü olarak, ulaşamadıklarına ise mektup yazarak davet yapmıştır. Zaten şu an elimizde olan risalelerinin birçoğu da bu mektuplardan oluşmaktadır. Biz buradan şunu öğreniyoruz. Her davetçinin meşru olup da davet yapabileceği alanları kullanması gerekir. Eğer böyle alanlar yoksa, imkan dahilinde bu alanları oluşturması gerekir. 7. Ders bu güzel hayat hikayesinden saliha kadının önemini de gördük. Muhammed bin Suud'un şeyhe sahip çıkıp bu hayrı işlemesine eşi aracı oldu. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Evlilik kurarken amaç sadece şehevi duygularımızı tatmin etmek olmamalıdır. Karşıdaki kadının güzel oluşu kendisiyle evlenmek için birinci sebep olmamalıdır. Bilakis bizim için öncelik onun dini ve ahlaki durumu olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Malı, güzelliği, asaleti ve dini için. Sen dindar olanı seç. Elin bereketlensin. Buhari. Kişi evlilikte saliha olan birini seçerse, şeriatın evlilikte gözettiği maksatlar yerine gelir. Böylece evlilik taraflar için rahmet ve bereket olur. Aksi takdirde ise, evlilik taraflar için azap ve zindan olur. Rabbim, bize hakkıyla öğrenmeyi, öğrendiklerini anlamayı, anladıklarımızı yaşamayı ve yaşadıklarımıza insanları davet etmeyi nasip etsin. Allahümme. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 19. sayısında yayınlanmıştır.